Kardeşlerim, muazzez müminler Azığınız oruç, azığınız namaz, azığınız teravih, mukabele Ramazan-ı Şerif'in son on gününe girdiniz Artık son günlerindesiniz, bayrama yaklaştınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin sözlüsü olan Ayşe annemiz radıyallahu anha Allah Resulü Aleyhisselam'ın Ramazan-ı Şerif'te Son 10 gününü bize anlatırken buyuruyor ki: "Kana Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: İza dakhala el asru min ramadan, Ramazan ahya el Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü girdiğinde Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Cenab-ı Hakk'ın gelmiş geçmiş bütün günahlarını nafetti. Peygamber Peygamberi Ekber Aleyhissalatu Vesselam Sabaha kadar yatağa girmiyorlar, Rabbine ibadet ediyorlar, ailesini kaldırıyor. Onlara da diyor ki, artık ibadet mevsiminin, kulluk ikliminden adım adım bayrama doğru gidiyoruz. Bu günleri, bu geceleri fırsat bilelim, kalkın birlikte kainatın sahibine iltica edelim. Dua edelim, yakaralım, her gün Ramazan olsun, her günümüz bayram olsun işte o Ramazan-ı Şerif'in son anlarındayız. Vur havur, adım adım bayrama doğru gidiyoruz. Teravihlere geliyorsunuz, camileri dolduruyorsunuz, meydanlara taştı. Şimdi meydanları dolduruyorlar, meydanlarda namaz kılınıyor. Binler, on binler. Elhamdülillah. Ramazan-ı Şerif'te sanki semadan yüreklere sekinet yağıyor, şuur yağıyor, rahmet yağıyor. Nurani bir iklim bizi almış, kucaklamış. Peki kardeşlerimizde şöyle sorular var. Şöyle sorular geliyor. Diyorlar ki hocam, teravih'e geliyoruz, namaz kılıyoruz fakat namazdan haz alamıyoruz. Ramazandan sonra 5 vakit namaza devam edemiyoruz. Acaba ne yapmamız gerekir? Neden namaz kılarken Allahu ekber dediğimiz zaman Namazdan haz alamıyoruz, zevk alamıyoruz. Camiye geldiğimiz zaman daralıyoruz. İmam biraz kısa okusa diyoruz. Az okusa diyoruz. Secdede bu kadar uzun kalmasa diyoruz. Seni bir damla sudan yaratan Mimma immehin Hakir sudan dünyaya getiren Allah Azze ve Celle'nin Karşısında neden duramıyorsun, niçin duramıyor insan? Neden daralıyor camiye gelirken? Namazı kardeşlerim, eğer bir riyazet olarak görürsek, beden eğitimi olarak görürsek, şekil ve suretten ibaret görürsek, onun ruhuna eremezsek, nasıl ruhu bedeninden çıkan insan kokar, onu yerin altına koyuyorsunuz. Eğer namazımızın rükûsü var, secdesi var, ama o namazın ruhu yoksa kokar namaz. Kılamazsın namazı. Rabbinle irtibata geçemezsin namazda. Peki ne yapmak lazım? Hani bir yerde memur olsan, birinci derecede amirin yanına girerken kıyafetini düzeltiyorsun. Eğer o kravat takma mevsimi ise onu taklıyor, amirin yanına öyle gireceksin. Yani daha üst bir amirin yanına girsen devlet başkanının odasına giriyorsun, memursun, evrakları imzalatacaksın, parafedecekler. Oraya girerken kıyafetini düzeltiyorsun. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki ''Vesiyâbeke fetâhir'' ''Benim huzuruma geliyorsun, amirinin sözü bir yere kadar geçer, devlet başkanının sözü bir yere kadar geçer.'' Ama sen öyle bir Allah'ın huzuruna çıkıyorsun ki kün feyekun bir kelimede ol diyor oluyor yok ol diyor yok oluyor. Yani hükümdarlarının devlet başkanlarının canını da o Allah alıyor o halde. ...onların huzuruna çıkarken, makam odasına girerken alaka gösteriyorsun... ...hazırlık yapıyorsun da, yer ve gökleri yaratan Rabbinin huzuruna çıkarken... ...neden aynı alakayı göstermiyorsun? Sonra geliyorsunuz kardeşlerim, bedeni temizliyorsunuz... ...secdegahınızı temizliyorsunuz... ...üzerinde şekil olmayacak, suret olmayacak... Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam namaz kılıyor, seccadenin üzerinde şekiller var. Ebu Cehim göndermiş, alın diyor bu seccadeyi ona iade edin. Şekiller beni Rabbimden alıkoydu. Peygambere engel oluyorsa sana evleviyetle engel olacak. Şekiller olmayacak, suretler olmayacak. Bu caminin duvarına şekiller koymadık, suretler koymadık. Neden? Sünnete uygun duvar bu duvar. Namaz kılarken şekiller, suretler. Allah'ın huzurundan seni halı koymasın. Konuşuyorsun amille. Sana soru soruyor. Onunla alakadarsın. Ne diyor? Nasıl cevap vereceksin? Eğer dinlemezsen bir daha seni o odaya almazlar. Belki tenzil rütbe olur. Peki yanamaz kılıyorsun. Rabbinle konuşuyorsun. Eğer ne dediklerini bilmiyorsan Allah'a, Rabbine hangi cümlelerle yalvarıyorsun bundan haberin yoksa kokar namaz kardeşim. Kuşun ruhu yoksa, kanatları yoksa havalanamaz, gidemez, olamaz. Yeryüzünde kalır. Sonra kıbleye yöneliyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Birazdan kalkacaksınız. Kıbleye yöneleceksiniz. Arakan'dan, Mısır'dan, Şam'dan, Kahire'den, Samsun'dan, İstanbul'dan bütün Müslümanlar renkleri beyaz, renkleri siyah, renkleri şu ama hepsinin yüreğinde sıbıgat Allah. Allah'ın boyası var. Onlar tek noktaya yönelecekler. Kabe'ye yönelecekler. Fevelli وَجْهَكَ شَضْرَ Mescidi'l Haram. Yani diyorsunuz ki ya Rabbi o kadın Arakan'da olsa, Mısır'da olsa, Gazze'de olsa da biz şimdi aynı noktaya yöneldik. Aramızda dağlar var, nehirler var, okyanuslar var fakat ümmet vadisine akmamıza dağlar engel olamıyor Ya Rabbi. Kardeşiz biz, kardeşlerimizle bunyanun narusuz bir duvar, bir bina gibiyiz. Yani orada bir tuğla düşerse, bina düşer. Gazze'de bir kadın düşerse, bir çocuk düşerse, bütün bir ümmet düşer Ya Rabbi. Onun için sen bütün Müslümanlara namaz kılarken aynı noktaya, kabe Muazzama'ya yönelmeyi emrettin. Allah'a yöneliyoruz. Namaz kılarken onu düşüneceksin. ''Bu ruha ereceksin, neden kalkıyorsun, neden biriniz o tarafa, diğeri arka tarafa, öteki sağa değil de hepiniz imamın arkasında aynı noktaya Kabe'yi muazzamaya yöneliyorsunuz?'' ''Yani o kardeşlerinizin derdi benim derdim.'' ''Diyorsun ki şimdi Gazze sokaklarında kadın ateş altında kalmış, öteye koşuyor, beriye koşuyor, yerde yavrusu yatıyor.'' ''Allah için bu yavruya imdad edecek yok mu?'' diyor. Fakat ehli imanın en büyük düşmanı olan Yahut, gökten kurşun yağdırıyor, yerden kurşun yağdırıyor. O kadın sokak ortasında yalnız başına yöneliyor. İşte sen burada namaz kılarken o kadına selam gönderiyorsun. Diyorsun ki, bugün yaz ilan edildi ama bir gün gelecek. Anadolu'da senin için, yavrun için, Gazze için, Kudüs için seferberlik ilan edilecek Allah'ın inayetiyle. Çünkü namaz sana onu emrediyor. Neden namazdan haz alamıyoruz? Neden camiye geldiği zaman daralıyor insan? Çünkü namaz bir beden eğitimi olursa gelemezsin camiye kardeşim. Hangi imam, hangi imam daha az okuyorsa, kıraatı daha azsa onun arkasına gitmek istersin. Çünkü bu adam utanıyor diye namaza geliyor. Herkes kalktı teravihe gidiyor. Acaba ne diyecekler şimdi? Yani namaza gitmedi diyecekler. Belki babadan, belki amcadan, belki kardeşten mahcup olup geldiğimiz camideki namaz bize ruh vermeyecek, bize heyecan vermeyecek kardeşim. Sonra... Kıblede, kıbleye yönelmiş halde bir tarafta cennet, sağınızda cennet, solunuzda cehennem. Onlarla meşgul oluyorsunuz. Önünüzde sırat köprüsü var. Sırat köprüsü sana diyor ki, Gazze'de o çocuk var ya, yalnız kalan çocuk. Gökten bomba yağdırıyorlar, tankla vuruyorlar, denizden atıyorlar. Allahu Ekber dedi diye ateşin ortasında kalan çocuk, sırat köprüsünün başında duracak. Sana diyecek ki, Kur'an Hakim sana öğretmedi mi? Vajallana Milladun Kewaliya, Vajallana ve Milladun ellerini kaldırıp. Katından bize yardımcı gönder, katından bize dostlar gönder. Ya Rab, dost gönder diye yalvaranlara imdad edecektin. Onlara dua edecektin. Ekmeğinden arsanı gönderecektin. Göz yaşlarını onlar için akıtacaktın. Hani bunları ne kadar yaptın? O sırat köprüsünün başında çocuklar beni bekleyecek, seni bekleyecek. Gazze sokaklarında bir buçuk milyarlık alemi İslam'ın yalnız bıraktığı o kadın, yavrusu gözü önünde ölen o kadın, sırat köprüsünün başında seni bekleyecek Müslüman. İşte oradan bir anda kendinizi toparlıyorsunuz. Allah-u Ekber, yani diyorsunuz ki, ''Ya Rabbi, cennetten büyüksün, cehennemden büyüksün, o halde şimdi cenneti, cehennemi bir tarafa koyayım, en büyük olan Rabbimin huzurundayım, Allahu Ekber. Sen ordulardan, sen Pentagon'dan, sen Birleşmiş Milletler Eşkıyasından, sen bütün zalimlerden daha büyük, ben kulun huzuruna geldim ya Rabbi.'' Subhanekallahumma ve bihamdik senada bulunuyorsun Allah'ı övüyorsun o ona diyorsun ki ya Rabbi seni lisan anlatamaz kendini Kur'an-ı Hakim'de nasıl anlattıysan biz seni o ifadelerle tesbih ediyoruz. Tesbihten sonra auzu e billahi racim. Şeytan geliyor sürekli sana saldırıyor. ''Bu kadar namaz kılınır mı?'' diyor. ''Cuma'yı kılacaksın. Sonra sünneti kılacaksın. Zühre ahir kılacaksın. Bu kadar namaz olur mu? Beş vakit namaz. Sabah kalkacaksın. Ya Rabbi ben... ''Huzuruna gelen bütün kardeşleriyle ümmet vadisine, oradan Kabe'yi i Muazzama'ya akan kulun olarak şeytanın saldırılarından sana sığınıyorum.'' ''Euzübillahimineşşeytanirracim.'' ''Bismillahirrahmanirrahim.'' diyorsun. Allah'ın adıyla başlıyorsun. Kralın adıyla değil, kralişenin adıyla değil, devlet başkanın adıyla değil... Amirin adıyla değil, babanın adıyla değil, Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın adıyla değil, senin adınla başlıyorum. Ya Rab, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla, o zavallıların dediği gibi, Ekselans diye başlamıyorsunuz. Allah'ın adı, yer ve göklerin sahibi, Malike'nin adıyla başlıyorum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her kitabın mukaddimesi var. Her kitabın Fatiha'sı var. Kur'an'ın Fatiha'sı... Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Siz de onunla başlıyorsunuz. Yani kadın onunla başlıyor. Hasta Elhamdülillahi Rabbil Alemin onu okuyor. Hintli onu, Çinli onu, Arap onu, Türk onu, Bosnalı onu, herkes onu okuyor. Herkes onunla Allah'a halini arz ediyor. Elhamdülillah diyorsun... Gözü veren Allah'a elhamdülillah, kulağı veren Allah'a elhamdülillah, sağlığı veren Allah'a elhamdülillah, aileyi veren Allah'a elhamdülillah, yerin altındaki karıncayı unutmayıp rızkını gönderen Allah'a elhamdülillah, hani sağlığın gitse, gözlerin görmese, kulakların duymasa, grip olsan, ağzın tad almasa, kim sana tekrar bu nimetleri döndürür? Kim bunları ihsan eder? O halde namazdan zel kalabilmek için bunları düşün kardeşim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Cinlerin alemi, meleklerin alemi, hayvanların alemi, kuşların alemi var. Sen de o alemlerin Allahısın. O alemlerin mürebbisin. Yani aslanları sen terbiye eder, insanları sen terbiye eder. Ben de namaz kılmaya, senin Kur'an'ınla terbiye olmaya geldim ya Rabbi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah. Oğul gelinin dediğini yapsa, o anneyle oğul arasına Mesafe girer, anne yavrusudur, bir tanesidir, ciğer paresidir ama gelinine buğz etti diye oğluna der ki bir daha gözüm seni görmesin. Oğlu orada bir yerde aç kalır, anne onunla alakadar olmaz, onunla ilgilenmez ama öyle bir Allah, öyle bir Rab var ki zalim, kafir, dinsiz, ona secde etmiyor, yine ona rızık veriyor Yahudi katil, Müslüman öldürüyor, bebek öldürüyor Peygamberi öldüren katillerin, bebek öldüren zalim torunlarına Allah yine merhamet ediyor, rızık gönderiyor Dünyada merhamet var, fakat buna aldanmayın Bir de din günü var Yevme yezin ittib'un ed-da'iye la 'awcela ve hasha'at el-asvat lir İsrafil sura üfleyecek Mısır'ın katilleri gelecek Sisi gelecek Esad gelecek Siyon İsrail gelecek katiller gelecek zalimler de onlar da İsrafil'in Hadi kalkın bakalım kabrinizden. Dünyada yaptıklarınızın Allah'a hesabını verin dedikleri zaman herkes İsrafil'in emrine çağrısına uyacak. Allah'ın huzuruna gelecekler. Yani Maliki Yevmiddin burada rızık veriyor. Ama bir de din günü var, mahşer günü var, hesap günü var. O gün Allah burada yaptıklarınızın karşılığını soracak. Tevhidi ikrar ettiniz. Allah Azze ve Celle'ye senada bulundunuz. Artık şirkten ruhunuzda zerre kadar eser yok, işaret yok. Şimdi diyorsunuz ki, اِيَّاكَ ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Sadece sana ibadet ediyor. Sadece senden yardım istiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'ye onun vahdaniyetine inandıktan sonra sana ibadet ediyoruz. Bu cümleyi o zaman söyle. Eğer baştaki manaları bilmiyorsan duramazsın camide. Daralırsın kardeşim, sıkılırsın. Peygamber ayakları şişene kadar namazda durdu. Sen bir ayetle hoca... ''Bitirsin de çıkalım dışarıya.'' der. Nefis böyle emreder. ''İyyâke <gülüyor> na'budu ve iyâke nesta'în.'' İbadete öğrendikten sonra elini kaldırıyorsun, Hz. Rahman'a yöneliyorsun, şimdi dua edeceksin. ''İhdina's-sırâdal-mustakîm.'' <gülüyor> dua ederken hani böyle yaldızlı cümleleri aramayın. Yıldızlı cümlelerle yalvaran böyle insanları sadece o cümlelerle etkilemek isteyen adamların duası buradan Allah'a ulaşmaz. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَذَرُّ عَنْ وَخُفْيَا Kimin duası ulaşır? Gazze'de, ateşin altında Allahu Ekber diyen o kadının duası ulaşır. Belki kırık dökük bir Arapçayla konuşuyor. Bir çare bir adam yürüyemiyor. O ayaklarıyla camiye geliyor. Onun duası Allah'a ulaşır. Yani kardeşlerim, telefonla konuşuyorsunuz. Eğer kablosu kesikse... İstediğiniz yere o ses ulaşmayacak. Buradakiler duyacak. Yani kalbinizin kablosu kesikse, namazda Allah'la irtibatı kuramasın. Ne kadar okursan oku burada. Ne kadar dua edersen yakarırsan yakar. Allah'a ulaşmayacak. Sırat köprüsünde yanına gelmeyecek onlar. ''Sırâta lezîne en'amte aleyhim gâyril magzûbi aleyhim vela zâlin'' diyorsun. Nimet verdiklerinin yoluna ulaştır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna ulaştır Ya Rabbi. İnsanlar hükümdarların karşısında eğilirken, Ellerinden tutup ayağa kaldıran El Hazametu Lillah, Azamet Allah'a ayeti Ya Rabbi diyen İmam-ı Rabbani'lerin yoluna, Allahu gayetuna ve Resulü zaimuna ve Kitabu dusturuna ve Cihadu sebiluna. Daimiz Allahuazze ve celle. Kitabımız Kur'an, komutanımız Hazreti Muhammed, yolumuz Cihad diyen, o yolda şehit olan kız kardeşlerinin tanklar arasında 90 yaşındaki babasıyla kabre koydu. Hasan El yoluna ulaştır ya Rabbi. Gazen'in, Filistin'in o cihadın ulu hocası, İzzettin Kasam Hazretlerinin yoluna ulaştır ya Rabbi. 1935 yılında Osmanlı alimi İzzettin Kasım ki şimdi onun çocukları Gazze'de direniyorlar. Onlar İstanbul adına direniyorlar. Abdülhamit adına orada cihad ediyorlar. 500 tane İngiltere'den özel kuvvetlere mensup asker geliyor. Sabah namazında 12 öğrencisiyle İzzettin Kasım hazretlerini kuşatıyorlar. Ev öğrencilerine dönüyor diyor ki. Mutu Şüheda Karşınızda özel kuvvetlere ait 500 asker var Siz 12 kişisiniz Uhud'taki Hamza gibi Enes bin Nadır gibi Hazreti Allah'a şehit olarak gidiniz Şehit olarak Rabbime ruhunuzu teslim ediniz Sabahtan öğleye kadar vuruşuyor Öğle vakti ruhunu Allah'a teslim ediyor Şimdi dünyanın korktuğu 1,5 milyarın korktuğu 9 tane Arap Devleti'nin 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda 6 gün karşısında duramadılar İsrail'in. Şimdi o İsrail'in karşısında İzzettin Kassam Hazretleri'nin 9 yaşında çocukları sapan taşlarıyla duruyorlar. Allahu Ekber diyorlar. Ey İsrail! Demir kubbeler yıkılacak başına. Yıkılacak Tel Aviv Allah'ın inayetiyle. Allahu Ekber yani sen kardeşim kıbleye yöneliyorsun ya. Uzaktan yakından, dağdan tepeden engeller mani olamayacaklar. Bu ruh Gazze'ye gidecek. Bir gün Gazze için, Kudüs için, Doğu Türkistan için Müslümanlar seferberlik ilan edecek diyorsunuz. Namazda bütün... Bunların sözünü veriyorsunuz. Sonra Allahu Ekber ruküye gidiyorsunuz. Yani şeytan size geliyor diyor ki kısa tut namazı. Sen de diyorsun ki Allah hem büyüktür. Şeytan diyor ki amir bekliyor. Gideceksin. Falan yere ulaşacaksın. Sen cevap veriyorsun Allahu Ekber. Beni meşgul etme. Sonra kalkıyorsun. Semi Allahu Limen Hamide. Sanki semanın kapıları açılıyor. Gökten bir ses. Sen böyle namaz kılınca. Sana diyor ki Allah hamdini işitti, Allah ham dedene karşılık verdi, onun senasını, ibadetini kabul etti. Sen de diyorsun ki Allahumma Rabbana ve lekel hamd. Rabbinin bu sözünü duydun. Allahu limen hamide gökten geldi, kendinden geçtin. Ya Rabbi bütün hamdler, bütün senalar sana aittir. Öyle ki kendinden geçiyorsun, o sana yaklaş diyor, secde et diyor, vaktarib diyor, başını secdeye atıyorsun. Secdede subhane rabbiyel âlâ diyorsun, Rabbini tesbih ediyorsun, ikinci rekatı aynı şekilde kılıyorsun, sonra tahiyatı oturuyorsun. Sena ile başlamıştın. ''Rabbini tesbih etmiştin, yine oturduğun o halde, sanki şeytanla bir savaşa girdin, savaş bitti, artık son anındasın, savaş duruldu, biraz sonra savaşı selamla bitireceksin.'' ''Ettahiyyâtu lillahi <Sessizlik> ve salavâtu ''Dilimle olan ibadetler, malımla olan ibadetler, bedenimle olan ibadetler, kalbimle olan ibadetler, hepsi sana ait ya Rabbi diyorsun.'' Eslam aleyika Yuhan nebiyu, Peygamber Aleyhissellaatu ve Selam selam veriyorsun. Buradan Allah Resulüne selam gönderiyorsun. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Namaza başlarken kardın, Günahların vardı. Fakat inna salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz seni günahlardan arındırdı. Günahtan arınan nefsini selamlıyorsun şimdi. Ey nefis sana selam olsun diyorsun. Ey kardeşim Gazze'de Allah adına direnen cihad eden sana selam. Arakan'daki Kadın sana selam Doğu Türkistan sana selam Mekke sana selam Alemi İslam sana selam Olsun diyorsun Sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Günahkar nefsini Namaz temizledi Ey nefis sana selam olsun Kardeşlerin sağ tarafta Onları da namaz temizledi Onlara da selam diyorsun. Şimdi bu nefis selamı hak etti diyorsun. Temizlendin ya, şimdi gökler seni selamlıyor, ben de selamlıyorum. Sağa dönüyor, sola dönüyorsun. Soldakileri selamlıyorsun. İşte kardeşlerim, Allah Teala'nın huzuruna böyle çıkabilirsek, Ramazan'dan sonra camiye gelirken zorlanmayacaksınız. Ne kadar uzun okunursa, o kadar haz alacaksınız. Allah Resulü Aleyhisselam gibi, Namaz kılarken ayaklarımız yarılacak, ayaklarımız şişecek ama acılar hissetmeyeceksiniz. Çünkü siz namazda Rabbinizin huzurundasınız. Ne söylüyorsunuz, neden rükuda, neden secdedesiniz, neden tahiyyatı okuyorsunuz, neden selam veriyorsunuz? Bütün bunlara müdriksiniz. Böyle namaz kılınca ellerinizi kaldıracaksınız. ''Rabbi lâ teder alel min minel kafirîne deyâra, ya Rabbi'' Siyonist Yahudi'den, onun zalimlerinden, yeryüzünde bir tane bırakma Allah'ım diye Hz. Nuh gibi dua edeceksiniz. Bugün böyle namaz kılalım. Namazdan sonra ellerimizi kaldıralım. Diyelim ki Hazreti Nuh gibi Rabbilâ tezer alel ardı minel kâfirin deyyara. Siyonist Yahudi'den yeryüzünde bir tane, ya bir tane bırakma ya Rabbi. Bir tane bırakma ya Rabbi. Bir tane bırakma ya Rabbi. Bir tane bırakma ya Rabbi. Hazreti Nuh aleyhisselam bu dualarla sana geldi, yalvardı. Göklerin kapısını açtın. Tufan oldu, zalimler yok oldular. Bize de Hz. Nuh gibi, Hz. Muhammed Aleyhisselam gibi namaz nasip et ki biz de dua edince göklerin kapısı açılsın. Bizim dualarımıza da icabet et Ya Rabbi.